Rabbine eder iman, inançlıdır Müslüman Rabbine eder iman, inançlıdır Müslüman Cömerttir eder ihsan, kazançlıdır Müslüman Cömerttir eder ihsan, kazançlıdır Müslüman İlmi hali öğrenir Kötülükten iğrenir, ilmi hali öğrenir, kötülükten iğrenir. Herkes ona imrenir, numunedir Müslüman. Herkes ona imrenir, numunedir Müslüman. Büyüklere hürmetkar, rızkında kanatkar. Büyüklere hürmetkar, rızkında kanatkar. Dinimize hizmetkar, şoruludur Müslüman. Dinimize hizmetkar, şoruludur Müslüman. Hakın sevgili kulu, hem ümit hem korkulu Hakkın sevgili kulu Hem ümit hem korkulu Bulmuştur orta yolu Akıllıdır Müslüman Bulmuştur orta yolu Akıllıdır Müslüman Akla fikri hizmettir Kötülüğe bir settir Akla fikri hizmettir Kötülüğü bir settir, sebebi saadettir, ganimettir Müslüman. Sebebi saadettir, ganimettir Müslüman. Haddi aşmaz hudutlu. Her işinde me haddi aşmaz hudutlu. Her işinde me tutlu, iki cihanda mutlu, huzurludur Müslüman. İki cihanda mutlu, huzurludur Müslüman. Eder hakka ibadet. Onun derdi ahiret, eder Hakk'a ibadet, onun derdi ahiret. Müştaktır ona cennet, bahtiyardır Müslüman. Müştaktır ona cennet, bahtiyardır Müslüman. Müştaktır ona cennet, bahtiyardır Müslüman.